Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu selamu ve rahmetullah. Bugünkü akaid dersimizde, akaidle ilgili tartışılan günümüzde de e, yeterince çözüme ulaşmamış e, konuları bir hatırlatmak istiyorum. Ve bunlardan mümkün birkaç tanesini ele alabiliriz. Daha yukarı 50 civarında ne var? Akaitle alakalı problemler var. Aslında akait ihtilaf edilebilecek bir alan değildir. Hiç problemin olmaması gereken bir sahadır. İhtilaf edilmek için değil, ihtilafları çözüme kavuşturmak için gönderilen Kur'an, insanların tartışacağı karışık belli olmayan, ihtilaf edilebilecek bir inanç esaslarını da getirmemiştir. Ama nedense e, Müslümanlar, alimlerimiz, hocalarımız ve birey olarak herhangi bir Müslüman e, şahsiyetler ihtilaf etmeyi çok beceriyoruz. Bu konuda kabiliyetlerimiz alabildiğine yüksek tartışmayı efendim e, yapabilecek, sürdürebilecek e, seviyemiz hepimizde var. Evet. Öğünüleceksek bu cedel mantığıyla tartışmayla, ihtilafla, sürtüşmeyle problemleri azaltmak yerine çoğaltmayla e, akaitle alakalı hususlarda da bir nasza dayanmak yerine herkes kendi cemaatinin, kendi çevresinin kendi mantığının belirlediği kanaatlerini dinleştirme yönüyle mahiriz maşallah. Evet. Problemleri bir sayayım inşallah. Sonra bazı konular üzerinde durmaya çalışalım. Evet. E, ahad haberlerin ve hatta e, her türlü hadis rivayetinin akaidde delil olup olmayacağı e, mevzu yani akaidi belirlemek Kur'an'ın e, tartışma götürmeyen vahiy olduğu kesin olan e, ayetlerin e, tekelinde midir? Yoksa Başka rivayetlerde, akaitte kesin delil olur mu? Evet, meselesi. İkinci konu, şahsi yorumların ve akaid imamlarının, akaid kitaplarının akideyi belirleyip belirleyememesi konusu. Yani, e, peygambere bu yetki verilirse, diğerlerine de verilir mi? Ya da peygambere de verilmez ee, şahsi yorumlarda akaidde delil olmaz. Ee, akide kitapları da insanların akidesini belirleyemez dersek e, Kur'an akaidi diye bir e, esas da eser de yok. İnsanlar Kur'an'dan nasıl akaid e, hükümlerini çıkartacaklar. Oralarda da yine alimler devreye girmiyor mu? İşte nes nasih mensuh meselesi, müteşabih meselesi tevil meselesi e, şeklinde e, bu konu nasıl e, açığa çıkacak. Bunları konuşmamız gerekiyor. Veya bunları ilmi bir e, ölçü içerisinde e, bu problemleri, ihtilafları kendi açımızdan halletmemiz gerekiyor. Evet. Yine akaidin kelamlaşması ve mezhep akaidine dönüşmesi. İnsanlar Kur'an akaidi yerine, Allah'ın istediği inanç demek yerine ehl-i sünnet inancı işte ve benzeri kavramları hala din gibi, akaidin temeli gibi vurguluyorlar ve mezhep imamlarının veya mezheplerin akaidi belirlemesine tümüyle hala kapılar açık. Dördüncü konu, Kur'an'la sağlaması yapılamayan ihtilaflı ve zannî hususları. Akait konusu yapabilir miyiz? Yaparsak hangi usul ve ölçüye göre yapabiliriz? Evet. Ya da bu ihtilaflı ve zannî konular bizim iman etmemiz gereken konular değilse, akaitte niye tartışılıyor veya gündeme gelmiş? Beşincisi, tevhid konusu gölgelenmiş oluyor mu, put ve puta tapma, tuyan ve tağut, küfür ve şirk, irtidat, atalar yolu, bidat ve hurafeler, şefaat, vesile gibi temel akaid konuları akaid kitaplarında, akaid derslerinde ya hiç yer almıyor veya çok az değindiliyor. Bunun yanında devletle alakalı, siyasetle alakalı, yönetimle alakalı küfür ve şirk veya ciddi manada büyük bid'atler nasıl değerlendirilmesi gerekir? Evet bunlar kitaplara girmemiş konular e, olma e, durumunu biz nasıl karşılamalıyız? 6 Red akaidi diye bir akaid maalesef gündemleşmemiş, e, genel kabul görmemiş. Yani inkar, red, küfretmek, Kur'an tabiri olarak e, akaitle bağlantılı nice konularda gündeme geldiği halde lası olmayan, omurgasız bir akide e, gündeme getiriliyor. Tarihten beri bu böyle. Sadece günümüzdeki siyasi şartlar gereği değil. Tarihte de böyle olmuş. Devletle akide arasında herhangi bir bağ kurulmamış. devletin ne oranda kabul etmek, ne oranda reddetmek, devletin inanca müdahalesi, olumlu veya olumsuz bunların değerlendirilmesi hiç yapılmamış. Tağutların mevcut yönetimle ilişkisi, ilgisi gündeme hala getirilmemiş ciddi manada. Bunlar akaid kitaplarından bağımsız olarak gündeme geliyor bazı duyarlı hocalar, yazarlar tarafından. Ama akaide çok az girebilmiş bu konular. Tarihte de hiç girmemiş. İşte bunlar üzerinde değerlendirmek gerekiyor. Yedinci olarak halkın inancı konusunda herkesin aynı inanca sahip olduğu, işte bu ülkenin söz gelimi yüzde doksan hatta yüzde doksan dokuz, onda 9 e, gibi çoğunluğunun e, aynı iman esaslarına iman ettiği e, genel kabul ediliyor. Bunun tabii tartışılması gerekir. Herkesin inandığı Allah inancı, peygamber inancı, din inancı, şeriat inancı, tevhid inancı herhalde homojen bir yapıya dayanmıyor. Cemaatlerinde, fırkalarında nice farklılıkları var. Halkınsa daha basit konularda bile problemleri var. Yani halk birbirine soruyor yer yer. Sen cinlere inanır mısın? Yani daha iş buralarda kopuyor. Çin diye bir varlığa inanıp inanmamak e, yani fala burça inanır mısın der gibi. Tabi batıl şeylere inanç konusu daha keskindir halkın. Daha türbelere inanmakta da tereddüt etmez. Onların kutsallığını vesaireyi, Hızır'ın var olduğu ve darları var ettiği e, gibi inançları çok daha rahat kabul eder ama tevhidi esasları kabullenmekte zorlanır insanımız. Dolayısıyla bu konular yine problem olarak gözümüzün önünde duruyor. Sekiz, e, rububiyet tevhidi de yeterli değil ama insanlar e, yaratanın Rızık verenin, gökleri göklere tasarruf edenin varlığına inanıyor ama e, tek ilah olduğunu ve sadece ona kulluk yapılması gerektiği konusunda e, hakimiyetin ona ait olduğu hususunda e, ciddi problemlerimiz var. Evet, geçen hafta biraz üzerinde durdum. Ulusal kutsallar e, gibi vatan, bayrak, millet filan anlayışları. Bununla birlikte laikliğin, resmi din anlayışının e, devletle birlikte halka da empoze edilmesi, insanların demokrasiye gerçekten sahip çıkması, laikliği adı konulmasa konulmasa da uygulama olarak benimsemesi resmi din anlayışlarını din gerçek din anlayışı gibi görüp kabullenmeleri yani halkın çoğunun hala cami görevlilerine e, diyanete e, büyük çapta itimat ettiği, güvendiği e, oraya resmi yapıya bağlı olmayanların da korsan kabul edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Bunun getirdiği tabi sıkıntılar var. Ee, yine ılımlı İslam anlayışı, modernist bir yaklaşım ee, ve bunun yanında dünyevileşme rahata, lükse meyletmenin getirdiği inanca taallük eden veya inancı dejenere eden e, anlayış ve yaklaşımlar var. Tabii bunun yanında klasik e, tarihten devraldığımız bidatler, hurafeler, tasavvufi sapmalar, saptırmalar efendim Genel eskiden yaşamış alimlerin kitaplarının ve görüşlerinin kutsal birer metin gibi kabulü ve benzeri hususlar var. On birincisi bidat, hurafe, İsrailiyat ve geleneksel problemlerin diğer konuları. Evet her bidatın dalalet ve insanı cehenneme götüren bir unsur olduğunu sayı hadiste beyan edilmesine rağmen insanlar hala bazı bidatları güzel bidat kabul ederek veya bidatın bidat olduğunu kabul etmeyerek veya bu konulara hiç girmeden nice bidatlere sahip çıkıyorlar din diye Kur'an ve sünnetin dışındakilerini dinleştiriyorlar. Bu fetvalara da yansıyor, yaşayış tarzına yansıyor. Halka da, halkın biraz daha üst seviyesindeki insanlara da bidatların bazılarının savunması, yaygınlaşması yönüyle genel bir problem olmaya devam ediyor. Hurafeler İsrailiyat ve diğer geleneksel problemlerde böyle yine eski klasik hurafeler yanında türbelerle ilgili olduğu gibi e, modern hurafeler de var işte burslar nazar boncukları efendim e, fallar kehanetler modern sihirbazlık usulleri vesaire evet. Tabii bunun yanında mistisizm yani tasavvuf ve tarikat yaklaşımı evliya ve ermişlerin şeyhlerin masumiyetleri onlar yargıya filan çıkartılmazlar suçlanılmazlar e, ölçü gibi kabul edilirler evet evet Hele evliya kabul edilen şeyh kabul edilen insanların Kur'an'a ters düşen davranışları bile e, allanıp pullanır. Siz anlamazsınız, siz bilmezsiniz diye e, savunulur her şeyiyle. Evet. Dolayısıyla bunlar e, kimisi zaten ibadetin kendilerinden düştüğünü ifade eder. Ee, bu evliya diye takdim edilen insanların e, bir kısmı efendim bir kısmı da e, onları masum gibi kabul eder. Günah e, tozunu bile kondur, kondurmazlar. Keramet gösterdiklerini iddia ederler. sözgelimi şiş batırmalar veya Veya uçakların efendim hava boşluğuna düşmesinde ve nice durumlarda Allah'ın yardım edememesi haşa ama Şeyh Efendilerin yardım edebilmesi gibi bırakın Müslümanlığı insani bir ölçüye bile dayanmayan efendim büyük atmalar evet Vesile, kutup, gavus, üçler, yediler, kırklar gibi hepsinin içinde şirk inancının bulunduğu bu kavramlarla gündeme getirilen farklı farklı şirk ve küfürler. Yine nur Muhammedi denilen ya da hakikati Muhammediye denilen bir felsefi izah tarzı o da tümüyle akaidle, İslam inanç esaslarıyla bağdaşmayan hususlardır. Yani Muhammedi nur veya hakikati Muhammediye denilen şey, Hazreti Adem'in e, tövbe ederek kendi bazı kelimelere e, efendim yapışar, yapışıp tövbe ederek e, Allah'ın affına muhatap olduğu. Peygamberin Hazreti Adem'den daha önce Muhammed Aleyhisselam'ın Adem Aleyhisselam'dan daha önce ruhunun, nurunun yaratılması bütün kainatın onun nurundan yaratılması gibi bir anlayış ve tabi bu nur kuşaktan kuşağa Adem'den başlayarak tekrar e, e, Muhammed Aleyhisselam'a gelinceye kadar birbirlerine devrediyorlardı güya bu neyi? Nuru. O yüzden peygamberin atalarında İbrahim Aleyhisselam'ın ata ve atalarında hiçbir kafir bulunmaz bu anlayışa göre. Muhammed'in Nur devamlı nesilden nesile gelmiş kabul edilir. Bunun bir sürü felsefi izahları vardır. E, ama akaid kitapları e, bunları ne yapar? Ee, dışlamaz. Bidatlerle, hurafelerle, İsrailiyatla e, bir e, mücadeleye girişmez. Kabullenmiştir. Onların tevil et etmek, efendim, e, onları geniş kitlelere yaymak e, gibi hataları da üstlenirler. Evet. 12. konu tabi e, akaidin de başına bela olmuş olan, İslam tarihinde ciddi manada e, kavramları suistimal eden, dejenere eden, tahrif eden bir yaklaşım üzerinde uzun uzun durulmalı ve e, bunların akidelerinin inanç esaslarının da e, ortaya maddeler halinde konulup e, Kur'an'la ne kadar ters düştüğü belirtilmeli, reddiyeler yazılmalı. Tasavvuftan bahsediyorum. Mistisizmden. Evliya ve ermişlerin, şeyhlerin masumiyeti, kerametleri, efendim, e, hakikati Muhammediye anlayışına kadar diğer hususlar. Evet. Bunların akideleri tekrar edeyim. E, Kur'an'la e, Örtüşen taraflarından çok fazla örtüşmeyen, zıtlaşan tarafları vardır. Kendilerine göre bir e, inanç felsefesi geliştirmişler. E, bir literatür oluşturmuşlar. Binlerce kelime ve kavramı batıl inançları doğrultusunda e, istismar etmişler. Ve hala da devam ediyor. Tabi mistisizmin yanında yine e, nurculuk hareketleri ve yer yer eski nurculuk çizgileri de tasavvufla e, batıl üretmede ve inançlaştırmada e, yarışa girecek kendinde böyle bir güç gördüğü gibi e, bu gücü de e, muvahit insanların aleyhine veya tevhidin aleyhine kullanmakta beş görmüyorlar. Evet. Yani cemaatlerin tarihten beri e, din dinle alakalı faaliyetlerin akideye katkısından ziyade zararlarından bahsedilebilir. Yine zalim sultana itaatin akideleşmesi söz konusu ol, olabilir. Bu tarihten beri yapılmış. Ebu Hanife o yüzden e, aforos tabirini kullanmayacağım. E, tekfirci değilim çünkü. E, Ebu Hanife siyasi görüşlerinden dolayı dışlanmış. Mürciye diye ilan edilmiş. Kendi devrinin alimleri tarafından e, itibarsızlaştırmış. Hadis rivayetlerini e, Kütübü site müelliflerinin hiçbiri e, rivayet edilecek durumda görmemiş. Çünkü kendisini sika bir ravi olarak kabul etmemişler. E, hep siyasetten dolayı. E, çünkü ve e, e, e, e, İslam'la bağdaşmayan e, uygulamaları, kanunları, yönetmelikleri e, kişisel tavırları olmasına rağmen zalim sultanlara karşı hiçbir siyasi tavır İslami tavır, itikadi tavır e, oluşturmamışlar Müslümanlar, alimler ve bu konuda kapı kulu uleması denilen efendim e, devletin emrinde bir ilim adamları teşkil etmiş maalesef bir vakıa bu Alimlere hakaret etmek benim aklımın ucundan bile geçmez ee, efendim ama olumlu tarafları yerin yanında çok ciddi manada olumsuzluklarını, e, siyasi bilince de çoğunlukla sahip olmadıklarını e, hurafelerle bidatlerle ve özellikle devletlerin e, klasik ve modern hurafe, bidat ve küfür uygulamalarıyla alıp veremedikleri maalesef olmamış bunların. Evet, Yezide lanet edilmez diye akait kitaplarına geçirmişler. Yezide lanet edilmezse başka yöneticilere hiç lanet edilmez. Mürce anlayışı haksız teslim her şeyi İslam kabul etmek herkesi Müslüman kabul etmek bunun daha geniş bir problem olduğunu düşünüyorum. Herkes tekfirciliğe kafayı takıyor ve onu problem olarak görüyor ama koca kitlelerin, diyanetin, tasavvuf camiasının, nurcuların ve nice büyük cemaatlerin her şeyi İslam ve herkesi Müslüman kabul etmeleri, mürciye yaklaşımı çok daha Müslümanlara zarar veren onların sırtını sığaçlasa da her şeyi İslam ve Müslüman görmenin zararlarının daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bunun karşısında haricilik ve tekfircilik, haksız tekfircilik giderek ivme kazanıyor. Hem bu Ümraniye civarlarında hem de Orta Doğu'da giderek gençleri çekip çeviriyor. E, siyasi bilinç e, vermekten, tevhidi, e, duyarlılık kazandırmaktan ziyade önüne gelenlere bir iki şablonik ifadelerle veya nasların kullanılmasıyla e, tekfir damgası yapıştırılıyor. E, 17. Allah'ın varlığını, yaratıcılığını izahla yetinmek gibi anlayışlar e, söz konusu. Tabi bunların zaman zaman hala gündeme getirildiğini Harun Yahya ile olup biten bir konu olmadığını da vurgulamak lazım. Risaleler bu konuyu zaten aşırı şekilde ne yapmışlar? Din olarak, akaid olarak ele almışlar. Risaleler tevhid bilincine hiç... Yer vermez hemen hemen. İmanı hakiki filan diye iddia edilse de Allah'ın varlığının ispatını hep öne çıkartırlar. Ee, yani tek ilahlığı, tevhid anlayışı mikroskopla bile baksanız, satır aralarını görmeye çalışsanız e, yani yani olmayan yerden bir şey aramak gibi zahmetlere katlanırsınız. Sıfat ve esma tartışmaları eskisi kadar değilse de yine gündemdedir. Veya eski kitapların çokça tartıştığı konular arasındadır. Yine kitaplar arasında kaldığı halde selefi arkadaşların insanları tekfir etmek için ee, malzeme olarak ele aldıkları Allah gökte mi değil mi efendim arşa istiva etmedi mi ee, gökte bulun bulunduğunu kabul etmezseniz işte ayeti inkar etmiş olursunuz gibi ee, teşbih ve tecsim gibi hususlar ee, evet ruyetullah meselesi Allah'ın dünyada görülüp görülmemesi görülüp görülemeyeceği konusu Miraç'ta peygamberimizin Allah'ı görüp görmediği meselesi ve ahirette Allah'ın görülüp görülemeyeceği mevzuları Kur'an'ın mahluk olup olmadığı pek günümüzde tartışılmasa da kitaplarda hala canlılığını koruyor akait kitapları da okunduğunda insanın kafasını karıştırmaya yetiyor yine Mehdi ve Mesih gelecek gelmeyecek meselesi Ehl-i Sünnet'in sanki temel din anlayışıymış gibi veya Ehl-i Sünnet Kur'an'ın sanki e, inanç esaslarını tek olarak e, en doğru şekilde e, insanlara e, öğretiyor, duyuruyor ön kabulüyle İnsanların ehl-i sünnet dışı ilan edilmesine bu konular yeterli oluyor. Mehdi veya Mesih gel gelmeyecek dediğiniz zaman, e, sanki Kur'an'ı inkar ediyorsunuz gibi bazıları tepkiler gösteriyor. İslam düşmanlarına göstermedikleri tepkiler kadar. Halbuki Kur'an bunları inanç esası olarak hiçbir şekilde gündeme getirmiyor. Yine veli anlayışı keramet anlayışı Kur'an'la bağdaşmayacak hurafeler ve abartılar dejenerasyon bir inanç şeklinde gündemleşiyor. Devamlı gündemleşmiş de. Evet. Şefaatin ne olduğu ve nasıl olmasına inanılacak olduğu tartışılır hala da tartışılıyor evet peygamberden direkt şefaat talebinde bulunmak şefaat ya Resulallah ilahilerde şiirlerde veya sık sık dualarda kullanılır ezan okunurken söz gelimi eşhedü enne Muhammeden Resulullah denilirken insanlar şefaat ya Resulallah hala diyorlar, değil mi? Çok insanlar. Evet. Yani sadece Allah'a dua edilmesi gerektiği halde peygamberden bir şey talep etmek, onun duyacağını zannetmek, ondan yalvarıp bir şeyler istemek. Evet. Ve bunlara alimlerimiz karşı çıkmıyor. Onaylamış oluyorlar. Yine, yine Hakai'de konu olan Kur'an kavramlarının nicelerinin tahrif edilmesi veya içinin boşaltılması e, halledilmesi gereken problemlerimizden bir tanesidir. Yani en az elli tane kavramımız Kur'an kavramı onda sekizinden fazlası tasavvuf zihniyeti tarafından Diğerleri de başka kesimler tarafından tahrif ve deşenere uğramıştır. Evet. Kur'an'ın anlamlarının dışına çıkartılmıştır. Evet. Tevilin olup olmaması, ne konularda ne kadar nasıl olması, yani ayette geçen bir kelimenin mecazi bir ifadenin veya gerçek anlamlı bir ifadenin Lügat anlamı verilmeyip başka şeylerle tevil edilmesi Allah'a bırakılması gereken müteşabihlerin ille bir anlam verilerek teville geçiştirilmesi evet yine Kur'an'da nesih var mıdır nasih mensuh meselesi Kur'an ayetleri neshe uğramış mıdır ayetler birbirini nesveder mi Hele hele hadis rivayetleri Kur'an ayetlerini nesk mi? E, bu konuda da yok dediğiniz zaman olmaz dediğiniz zaman ehl-i sünnet kılıcıyla üzerinize yürürler. Evet. Cehaletin mazeret olup olmadığı hala çok canlı bir şekilde e, nicelerinin e, tekfir edilmesine, nicelerinin sapık ilan edilmesine varacak tartışmalara konu olmaya devam ediyor. Evet. hulefai Raşidin'in en faziletlisi ehli sünnete göre işte bellidir seçim sıralamalarına göredir. Ya halifelik yapma sıralarına göre işte Şialar itiraz eder. Ve bunlar dinleştirilmiştir. Yani e, e, onlar da mezheplerini dinlerinin önüne geçirmişler. Ali'de Ali başka bir şey yok. E, diğer halifeleri bile e, formalite icabı yer yer gündeme getirirler. E, Ehl-i sünnetin e, bunları akide konusu etmesi de önemli. Şia'ya itiraz olarak da olsa aynı problemleri taşır diye düşünüyorum. Yani Kur'an, Ebu Bekir'in Ömer'den daha faziletli olduğunu Ömer'in Osman'dan daha faziletli olduğunu Ali'nin işte Osman'dan daha az faziletli olduğunu ne yapmaz? Hiç gündeme getirmez ve Allah bilir, nereden bileyim ben hangisi hangisinden daha büyüktü içinizdeki insanların faziletini nasıl bilemezsek yani o zatların da faziletlerini bilemeyiz, Allah nazarında hangisi hangisinden üstündür elimizde hiçbir nas yok buna rağmen bunlar akidevi bir konu gibi değerlendirilmiş ille şu şundan daha üstün Allah'ın bileceği böyle fazileti üstünlüğü hiç bilgimiz olmadığı halde dinmiş gibi kabullenmek. Bunun yanında daha bir problem olan aşere-i mübeşşere meselesi. Yine ehli i Sünnet'in önemsediği bir husustur. Sanki Şia'nın 12 imamına karşılık bizim de 10 cennetle müjdelenimiz var. Sizin 12'niz varsa der gibi biri 12'den vurmaya kalkar, biri işte onları yüceleştirir. Ee, bunlar hakkında da e, kesin bir hükme varmak e, zordur diye düşünüyorum. Konu tabi detaylanınca e, sözümün ne anlama geldiğini izah etme imkanına sahip olurum. Müsait olduğumuz zaman da konuşabiliriz bu konuyu. Kabir azabının varlığı, yokluğu hala tartışılır. Ee, yani Kur'an bu konuda kesin bir e, hükme varmaz. Yoktur da demez, vardır da demez. Yani dört ayette kabir azabının olduğuna dair işaretler vardır. İşaretler de akidevi bir konu olmaz akide zanlı içermez. Yani Kur'an ayetleri zan teşkil etmez ama e, anlam yönüyle direkt ifade edilmeyen e, işte işaretler e, o konuyla bağlantılı olarak zan içerir. Yani delaletinin zannî olması söz konusu. E, o konuya delalet etmesi. O yüzden böyle tartışılabilecek iktifaflı konular ima, iman esası değildir ve bütün müminleri bağlamaz. Hayri ve şerrihi min Allahi taala ifadesi de Kur'anı terstir. Bütün bu konuyla bağlantılı ayetler hayrı Allah'a ne yapar bağlar ama şerri şeytana veya insanın elleriyle yaptıklarına yönlendirir. Tabi insanlar bunu anlamıyor veya anlamayan insanlarımız çok veya mezhebi bir unsurla olaya bakıyor, Kurani bakışla değil. Ve geçmişi kutsallaştırarak şerri başkası mı yarattı demeye kalkıyor. Tabii ki yaratıcı tektir de Allah şer yaratmamıştır. Sözünü anlamak istemiyorlar. Şer insanların ya e, bir fiil kötüye kullanması veya neticesinin kötüye e, kullanılacak şekilde e, e, insan eliyle e, oluşan bir husustur. Allah'ın yaratması yönüyle hiçbir şirk, hiçbir şer yoktur. Yaratılış yönüyle şer yoktur ve şer de Allah'tan değil, insanın ellerinden çıkması, şeytana nispet edilmesi yönüyle söz konusu olmalıdır. Kur'an öyle der. Cehennemin ebediliği veya cehennemden Çıkılıp cennete girilebilecek konuları da Kur'an'da olmayan konulardır bildiğiniz gibi. Bazıları cehennemin ebedi olmadığını, ebedi kelimesinin ebedi anlamına gelmediğini, yani sonsuz bir anlam içermediğini, çok uzun bir zamanı içerdiğini ifade ederler. Ve cehennemin bir arınma yeri, bir hapishane gibi belirli bir zaman ceza verilen sonra tahliye olunacak geçici bir menzil olarak ele alırlar Kur'an-ı böyle demez genel olarak genel değil tümüyle ebedi olduğunu ısrarla vurgular yine cehennemden çıkıp cennete girmeyi Kur'an Yahudiler üzerinden eleştirir ''Böyle bir deliliniz varsa getirin bakalım.'' diye meydan okur. Evet. Kur'an dışı vahiy konusu yine tartışmalı bir husustur. Vahiy gayrimetlu meselesi. Evet. Yani Kur'an ayetlerine denk başka vahiyler var. Ama bunlar ne yapılmaz? Namazda okunmaz sadece. Ee, namazda okunmanın dışında aynen ayetmiş gibi değerlendirilir. Hadis-i veya eee vahiy metlu denilen peygambere Kur'an dışı vahiy edildiğine inanılan hususlar. Gaybi haberler ve kıyamet alametleri de yine ciddi itikadi problemlerimizdendir. Evet, kayıptan haber verilir nice konularda. Söz gelimi Şam'a fitne girmeyecek gibi Şam'ın faziletiyle alakalı onlarca rivayet. Ve insanlar biraz da Suriye veya Irak bu uydurma rivayetlerin daveti üzerine gidiyorlar. Yani gaybî haberler olarak peygamberin gaybı bilmediği halde işte gelecekle ilgili nice meselelerde yer ismi verdiği, şahıs ismi verdiği şöyle şöyle olacak dediği ile alakalı hususlar ve bunların içerisinde kıyamet alametleri diye bilinen alametler Bunların Kur'an'la tasih edilmesi e, gerekiyor. Evet. Kur'an peygamberin gaybı bilmediğini kesin ifadelerle söylüyor. Kıyamet alameti olarak da e, Kur'an'ın saydığı bir iki tane mesele vardır. Ama hadislerde on civarında büyük ve küçük alametler sayılır. İmanın artıp eksilmesi meselesi de yine ciddi bir soru işareti haline gelmiş kitaplar vasilesiyle. Maalesef Kur'an, maalesef Kur'an diye başlamayayım cümleyi. Kur'an-ı Kerim çok net olarak imanın artacağını, eksileceğini ifade ettiği halde e, maalesef nice alim eserlerinde iman artmaz, eksilmez diyebilmekte ve iman esası olarak Kur'an'a ters bu görüşü ısrarla savunmaktadırlar. Yine imanla İslam'ın aynı gibi görüldüğü, Müslüman'la müminin aynı gibi görüldüğü durumu Kur'an'ı ölçülere tam uymaz. Evet, ee, yani bir kimse Müslüman veya Müslim olabilir ama mümin olmayabilir. Ee, ayrı ayrı şeylerdir ee, demek gerekir. Amel imandan bir cüz mü, bir yani bir parça mı, yoksa e, imandan bağımsız bir şey mi veya imanla bağımlı ama ee, imanın e, eksikliği veya gider gitmesi yok olması amelle alakası yönüyle söz konusu olabilir mi gibi konular. Ee, Amel-iman ilişkisi büyük günah işleyenlerin veya e, namaz gibi farizaları terk edenlerin imanla bağlantısı hükmü Rasul ve Nebi ayrımı maalesef hakait kitaplarında çok yanlış bir ayrım yapılmıştır. Aynen ne gibi? E, kitap ve suhuf konusundaki problem gibi. E, yani kendilerine kitap verilenlere Rasul, verilmeyenlere Nebi denmiş. Ama Kur'an e, bu ayrımı kabul etmeyecek tam aksi bir sürü delillerle doludur. Efendim, Şit Aleyhisselam'a sayfalar verilmesi, Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ın verildiği iddiası ve sayfaların verildiği ile alakalı bir inanca sahip olunmaması Kur'anla teelif edilmesi çok zor bir konudur. Subhaneke Allahümme ve bi amdike eşhedu en la ilahe illa ente estağfirike ve etubiylek. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.